ne kad câet Rasûlü Rabbina bi haq Sallu İnlerim yararlılar ve engellemeyenler. Sıla Allah'ın lafımdan Allah'ın manfağına. Ben Kur'an'ın lafımdan. Başımıza gelecekler ve şu anda yaşadığımız hadiselerle ilgili. Son bahişlere yanaştık artık. Fakat önemli hadis-i şerifler var, toplayıcı, camiliyetli hadis-i şerifler var. Birçok rivayetleri birleştiren, onlar okuyacağız. Ebu Hureyre radıyallahu teala'tan Ebu Nuaym rivayet ediyor. يُوشِكُ أَلَّا تَجِدُوا بُيُوتًا تُكُنُّكُمْ تُهْلِكُهَا الرَّوَاجِفُ وَلَا دَوَابَّ تَبْلُغُوا عَلَيْهَا fi أَسْفَارِكُمْ تُهْلِكُهَا الصَّوَاعِقُ Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne buyurduysa doğru buyurdu. Hiç yanlışı yok. Allah'ımızdan vahiy alıyor ve bize bildiriyor. Biz bu hadis-i şeriflere böylece iman ediyoruz. Şimdi hadis-i şeriflere çok itiraz ediliyor. Hadis-i şeriflere insanların kafasına, kalbine şüphe sokmak isteyenler uğraşıyor. Bu Vahabiler bunların uzantıları bizim aramıza kadar sızmışlar. Hocakuluunda efendim insanlara konuşmalar yapıyorlar. Allah şerrinden muhafaza etsin. Hadis-i şeriflere itikadımızı Rabbimiz gün be gün müdad etsin. Hadis-i şerifleri hafife almaktan Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Bak onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? لَا يَبْدُونَ كُذَّامٌ وَلَا بَرَسُونَ إِلَّا اَوْمَا الْاَرْبِعَةِ Cüzdem hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günleri zuhur eder. Bu hadis İbn-i Macede'dir. Allah Teala Eyüp Aleyhisselam'a belayı ne gün verdi? Çarşamba günü verdi. Bu hadis-i şerif i̇bn Macede'dir. Onun için tırnak kesilmek efendim, nehyediliyor, kan aldırmak nehyediliyor. Çarşamba günde. Ulemadan birisi ne yaptı? Bu hadis sahih değil diyerekten de tırnağını kesti. Bu sefer alaca hastası oldu. Bütün derileri rengarenk oldu. Çok üzüldü. Rüyada Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kim anlatıyor? Oho! Feyzul Kadir kitabında İmam Münavi anlatıyor. Kümüşhane ve Hazretleri Levami Ulu Kul'de anlatıyor. Benim gördüğüm yerler Ruhübi andaş malak haziranızıyor daha çok kaynaklar çok biri vade bu Cafferi nisabülidir bu başına gelen zat başka devletlerde de e, ismi verilmiyor efendim büyük bir alim zat fakat hadisi e, sahih bulmadığından avl etmediğinden başına bu musibet geliyor o zaman Rasulullah görünce sallallahu aleyhi ve sellem merhaba anifin menafaqadır alhak ben dünyada gören hakkı görmüştür fihne şeytana leh te Şeytan benim suretime giremez. Benim şeklimde görünemez. Ben Resulullah'ım diye çıkıp gelemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şartlarına uygun olarak görülen rüyalarda tabi salihlerin, velilerin, alimlerin rüyalarında bu müdahale söz konusu değildir. Çünkü meşahıhtan birinin suretinde bile çıkmak, görünmek istese yanar diyor. İsmet Garibullah Azizler Salih i Kuşçe'de. Evliya Allah'ın ruhaniyetlerinde bile kılında bile görünemiyordu. da ya nasıl girecek? Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulullah başıma böyle bir iş geldi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem elem tesmii nehi sen benim yasağımı duymadın mı? niye sen tırnağını kestin? çarşamba günde dedi ki ya Resulullah ben bu hadisin sahih değil diye amel etmesem de olur zannettim buyurdu İyâke veli esteğâne te bi hadifi. sakın benden duyduğun hadisleri hafife alma hafife aldı mı beni hafife almış olur bu sana efendim köşe yazarının bir tavsiyesi değil ki bu Muhammed Mustafa'dan gelen rivayetler sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette senin benden duyduğun şeylerde ihtiyatlı davranman gerekmez miydi elemiyet vigente sadece hadis olarak işitmen yetmez miydi? Bunlar çok önemli meselelerdir. Bu zamanda hocalar, hocalar bocalar, hocalar ara sıra bocalar. Ya sizi de saptırabilirler. Size kimi dinleyeceğinize şaşırabilirsiniz. O öyle diyor, bu böyle diyor, ne yapacağız dersiniz? Allah size hakkı işittirsin. Sözü işittirsin, en güzeline uydursun. اَلَّذ۪ينَ اتَّبِعُونَ الْقَوْلِ فَا اَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً sözü iyi dinlerler en güzeline uyarlar müjdesine nail eylesin sizi İnşallah biz size doğru anlatıyoruz hadis-i şeriflerde gördüklerimizi kitaplarda gördüklerimizi anlatıyoruz biz sabahlara kadar kitap bakıyoruz sizin gibi kaste bakmıyoruz bak ben dün gece 4.30'a kadar çalıştım yani gece 2'ye kadar Gülüşhanevin şerlerine baktım levam okullere baktım taberhanelere bakıyorum ona bakıyorum buna bakıyorum kaynaklara bakıyorum İntihar edenler duvara dayanarak atıyorlar işkembe-i kıbrağdan. Yok böyle bir şey. Çünkü işlerine gelmiyor amel etmek. Ama ben varken var derken nelere bakıyorum? Bu kadar kaynaklara bakıyorum da var diyorum. Sen yok derken bir rivayet göster. Benim aklım almıyor. Diyor geçiyor karşıya. E böyle bir şey olabilir mi? Onun için hadis-i şeriflere çok önem verin. Size aylardır okuduğumuz hadis-i şerifler kıyamet alametleriyle ilgili hem de 3 bahisten 3 türlü alametten hangisini okuyoruz? şu anda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız alametleri okuyoruz aylar evvel belki bir senede ne fazla oldu geçmiş alametleri okuduk onların hepsi de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonraydı hiçbiri onun zamanda olan şeyler değil Yine onun verdiği haberlere göre onlarda neydi? Gayipti. Çünkü Hazreti Osman Efendimizin şahitliğinden, Hazreti Hüseyin Efendimizin şahitliğinden ve cahir bu kadar alametler anlatıldı bir seneden fazla oldu. Bu alametler hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gerçekleşen şeyler. Ama bize göre bunlar nedir? Geçmiştir. Şimdi hangi alametleri okuyoruz? Kaç aylardır? Efendim, yaşanan alametleri okuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alametleri okuyoruz. Hangi adlı eserim kitaplarından okuyoruz tabii ki. Burada size rivat ediyorken söylüyorum padişah fidan içerisinde e, Buhari'den olur, Müslüm'den olur, Tirmizi'den olur, Neşai'den olur, maceralar olur, olur ama e, sizin duymadığınız kaynaklardan da olur. Onlar da muteber kaynaklardır. İşte şimdi bunu aynı diyoruz. Mesela Hilyetü'l Evliya diye onun 10 on cilt kitabı var. Efendilerimizin kütüphanesinin kendi mübarek küçük odasında 2-3 raf kütüphanesi vardı eskiden o küçük odada. O kütübhanenin başının üstüne koyduğu kitabı. Hıyyetülevliyâ. Gümüşhane Hazretleri diyor ki bu kitap evinde olan evine şeytan giremez. İttifak edilmiştir. Tabi tercümesi yok. Arapçadır. On cilt bir eser. Muhaddis zaten bunu. ve Deylemi diyoruz. Bak burada ne hadis-i diyoruz. Bunlar hakim diyoruz vesaire Bunların bir kısmını siz de duymuşsunuz. Bir kısmını da adını duymamışsınız ama duyup duymamanız önemli değil inanmanız önemli biz bu hadis-i şeriflere naklediyoruz burada rivayet ettiğimiz mesela şimdi bir hadis-i şerifle rivayet ettiğim bu hadis sonra geliyor hakim, hakim-i tirmizi, hakim başka hakim müstedrek hakim tirmizi nevadirul usul o müstakil bir kitap büyük evliya Allah reislerinden Şahin Akis onun ruhaniyetine çok müracaat etti en çok onun ruhaniyetiyle meşgul olurdu Hakim İmci, üçüncü Hicri sene, üçüncü asır adamı. Büyük muhaddis. Meşahin ulularından. E bunun gibi, daha birçok Ebu Şeyh. Hadis kitabı, Kitab-ı var, vesaire kitapları var. bu Şeyh. Meşhur kaynaklardan. Efendim, İbni Merduye. Çok büyük kaynak. Hafız İbni Kesir bile. İbni Kesir tefsirine bakarsanız çoğu kaynak İbni Merduye'den geçer. Bunun gibi, bu kaynakların isimlerinizi bilip bilmemeniz çok önemli. Değil. Bizim size anlattıklarımıza inanmanız önemli. Şimdi bu kadar hadislerim. şimdi bu hocaların çoğu efendim bu kaynakların çoğunu ne yapıyorlar? Devre dışı bırakıyorlar. Bu kaynaklara hiç itibar etmiyorlar. İçekütü kötü mü, Tisada var mı? Yoksa Sitte'de var mı? Yoksa Buhari'de var mı? Müslim'de var mı? Onu da açtılar. Şimdi Kur'an'da var mı demeye başladılar. Hepten Kur'an'da olmayanı inkarla karşılıyorlar. Allah'ın harfıza zincirleme kafirliğe doğru hadisleri inkar zincirleme trafik kazası kafirliğe doğru götürüyor. Sen daha Deylemi'deki hadisi, Ramuzul hadisteki bir hadisi bile kabul etmediğin takdirden zincirleme olarak yavaş yavaş gidiyorsun. Sen dört mezheb müftüçü efendilerden daha mı iyi biliyorsun? Mübarek insan, Kur'an-ı Kerim'in kenarı Ramuzul hadisten kaynaklarla dolu. E, e, dolayısıyla efendim o büyüklerin kabul ettiği kaynakları sen kabul etmediğin zaman da Ondan sonra onu da reddiriyorsun. Bunu da reddiriyorsun. İnkar bir başladı mı çorap söküğü gibi gider. Freni patlamış araba gibi durduramazsın. Cehennemin dibine kadar gider. İnkarı bırakmak lazım. Şimdi burada ben size anlatmak istediğim esas konudur. İnşallah o sohbet tabii burada yapacak halim yok. İki saatlik konu başka bir mevzularda girdim. Tabi abi hareketinin başlayışında bu akımların memleketimize bulaşmasına kadar bir süreç izledim. Ve lakin... Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bu kadar hadis-i şerifler duydunuz. Kaç aydır devam edenler. Bazı öyle şeyler oluyor ki, tam içinde yaşadığımız hadiseler siz bile şaşırıyorsunuz. Allah Allah. 1400 sene evvel nasıl bilmiş bu anda bu olacağını. Hep şaşırdığınız noktalar oldu değil mi? Kendi bünyenizde, çevrenizde, ailenizde, toplumda yaşadığınız olaylardan hadis-i şerifler öyle bir geliyor ki. Daha şu önümdeki kitabın yazılış tarihi 200 seneden aşkındır ondan hemen verdiği kaynaklar yani dediği kaynaklar 400 sene, 300 sene, 500 sene, 600 sene. Peki bu hadis-i şeriflerin hepsi aynen anlatıldığı gibi oldu mu olmadı mı? Oldu. Peki bu hadis-i şeriflerin e, efendim hangisini şimdi diyebilirsiniz ki demek öbür buyurulanlarda aynen doğru. Burada önümüzde bir örnek var. Mesela diyor kıyametde şunlar olacak. E bu hadis-i şerifin kaynağı değil mi? ama aynen çıkmış mı şimdi yaşıyor muyuz yaşıyoruz o zaman ne anlıyoruz demek bu hadis-i şerifler mucizeyle sabit kayıptan haber verme mucizesi 1400 sene evvel şu anda olacağı haber veriyor bu da aynen çıkmış demek ki bu kaynaklarda olan diğer hadis-i şeriflerde aynen doğru ve sahih anlıyor musunuz bu sizin hadislere imanınızı artırsın İmanınızı artırsın bakın şimdi Mesela bir hadis şerif. Yukarıkini e, bir geridekini birazdan okuyayım da bunu öne alalım şimdi bakalım. Hakim rivat ediyor. Ebu Darda. Raziyye Allahü Teala. İza zehraftur masajidekum ve halleytum masahifekum fadde maralekum. Camilerimizi diyor. Süslemeye başladığınız zaman camileri Süslemeye başladın zaman işte ne gibi işte kiliçler gibi arılar gibi camilerde acayip süsleme sanatları telzinar ince işçilikler vesaire. Kur'anlarınızı da diyor musablanızı altınlarla teziplediğiniz yaldızladığınız zaman ve aleykum işte o zaman yıkılma başlayacaksınız helak olacaksınız diyor. Şimdi bu şerif işte kaynağı sizin de belki çoğunuzun duymadığı Hakimi Tirmizi Hazretlerinden gelen bir kaynaktır. Şimdi sürece baktığınız zaman ondan evvelki dönemleri demiyorum işte sahabeden sonraki dönemler efendim Memlükiler şey demiyorum Emeviler Abbasiler Memlükler ondan beri bu başlayan bir akımdır. En yakın tarihi söylüyorum Osmanlı'yı söylüyorum mesela Osmanlı'nın ilk e, Söğüt'ten çıkışından sonra Bursa'daki yaptığı camilere bir bakar mısınız? Yani efendim Ulu Cami orada daha çok camiler var. Orhan Camii Şair camiler. Hiç tezcinat pek bulamazsınız. Çok sade değil mi? Duvarlar çok sade efendim böyle çok feyizli çok huzurlu mescidler bulursunuz. Ondan sonra devamlı yükselme dönemleri yükselme dönemleri vesaire gelir. En son mesela yıkım dönemine gelirseniz bu Fransa'nın barok dedikleri tezip süsleme usulüne bakarsanız son dönemde bu sahildeki camiler Beşiktaş tarafı sahildeki camiler o barok tezip süsleme sanatlarıyla Fransız kültüründen esinlenen efendim şeyler ve son dönemlerde bakarsanız bütün yaldızlama ve süslemeler, Kur'an'ların kenarları, şeylerin kenarları, öyle el sanatları vesaire, son derece yaldızlama ve süslemeye önem verildikten sonra efendim son zaten 200 sene, 250 sene kadar yıkım başlamıştır. Şimdi şu hadis şerif başlı başına bir mucizedir. Ümmetin yükselme dönemlerinde bu işler yoktur mescit süsleme efendim insanların gözünü alacak aklını çelecek eşikadan adam Kuran okuyacak e, kenardaki yaldız damalara, süslemelere mi takılacak yoksa Kuran'ın manalarına mı kafayı takacak şimdi namaz kılacak kıbleye dönecek efendim önünde e, türlü türlü sanatlar sergilenmiş vaziyette gözünü olacak kadirtiyari oralara olacak. benim sallallahu aleyhi ve sellem bir seccadede kıldı da seccadede biraz işçilikler vardı, süs süslemeler sü sü sü şeyler. Ne yaptı? K karıştırdı benim kafamı dedi. Daha bunda kındırmayın beni mesela. Misal veriyorum. E neden? E, tamamen akıl ve ruh Mevla ile olan insanlara bu dokunuyor. Ha bize göre biz köşke duvardaki çiniye takılsak da camdan dışarı geçen karıya bakmasak. Adam caminin camından karıya da bakan var. Böyle duvarlı camiler var camlı mısa oradan karı geçiyor. Ha öylesine zaten diyorum sen Çin'i'ye bak. Hani sana daha evladır da karıdan kurtaralım. Ama e, sen zaten anlamazsın ki hoca diyor ne var diyor beni caminin Çin isimini hiç etkilemiyor ki diyor. Bu etkilemek adam Mevla ile olanı etkiliyor zaten seni beni nereden etkilesin zaten. Çünkü bitkisel hayata girmişsin oranı kesseler haberi yok. Yani sende de tabii bu etkilenme müşahede eserleri gözükemez ki. Ama mevla ile intibatı olan insanları bu işle bahsediyor. Bu yaldızlama işleri. Yani ibadetle alakalı konularda söylüyorum. İbadet haneleri söylüyor. Musaf, kura okuyorsun, ibadet ettiğin bir kitap, camide namaz kıldığın yer, camileri süpürseniz diyor ve musafları yaldızlarsanız işte battınız diyor. E, bu tarihi olarak da incelerseniz hep İslam'ın e, yükselme dönemleri cihatla uğraştıkları dönemlerdir dünyaya İslam hakimeni soktukları dönemlerde bu, iş, bu işler geridir ama ne zaman bu işler ilerlemiştir süsleme, yaldızlama, boyama vesaire ondan sonra helak başlamıştır yıkım başlamıştır bu bir mucuz olarak duruyor K'an yani Altın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir musaf var mıydı? Yani bizim şu anda okuduğumuz gibi Kur'an toplu muydu? Değildi. Bizim bu şekilde mescitler var mıydı? Daha o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kendi mescidi var. hurmalifinden işte. Yeri kum, ince kum, tavanı da hurma lifinden. Ama diyor ki mescitlerinizi yaldızladığınız zaman e şimdi bu hakikaten çok ileriyi görmektir. Mesfunullah Celaleddin yüzlerce sene sonra çıkan bir şey. Bu ancak Allah'ın bildirmesiyle olur. Şimdi şu hadis-i şerif bile bir mucizedir ve bir de süreçleri takip ederseniz, tarihi süreçleri o zaman da göreceksinizdir ki yıkımların başladığı süreçler hep süsleme sanatlarının zirvede olduğu anlardır. Özellikle de cami ve kuranlarla ilgili. E dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerifler önümüzde olduğuna göre demek ki nasıl burada buyurduğu bir modeldir Nasıl sahiptir? Nasıl çıkmıştır? Buna başka bir kaynak aramaya, delil aramaya lüzum yoktur. Çünkü gözümüzle gördük ve yaşadık. İşte battık, helak olduk. İslam aleminin mahalle kadar hükmü kalmadı. Bir dernek kadar hükmü kalmadı. Bak dünyada şimdi mesela 7 milyar insan içerisinde öyle kuruluşlar vardır ki çok azınlık, çok kimse ilgilendirmeye, çok önemsiz bir konuda bir kuruluş, müessese kurmuşlardır. Onların bile Birleşmiş Milletler'de olsun, dünya her yerinde olsun saygınlıkları vardır, konuşma hakları vardır. Demek ki helak yaşamaktayız, zafiyet içerisindeyiz, zelil ve hakir durumdayız. Allah Teala bizi yeniden eski hizmetimize kavuştursun. Bu da neyle olacak? Yeniden allah Teala dönüştür. İbadetleri huzur üzere yapmak şaire bunlar tabii kolay şeyler değil. Lafzan olacak şeyler değil. Hadi arkadaşlar göz kapatın gözleri huzur üzere olalım demeklende olacak şeyler değil. Altyapısı lazım. Bazı şartları var ama ümitsizde olmamak lazım. Allah Teala bizleri fazlı keremiyle bu ağır zamanda da bu fitnenin içerisinde de muhafaza etmeye kadirdir. Kadirdir. Bu çok zor zamandır. Çok güç zamandır. Hakikaten Müslümanlar için efendim, dünya üzerinde küfrün kol gezdiği, hakime sürdüğü bir dönemdir. İslam'ın Müslümanların çok zerir olduğu, hakir durumda kaldığı bir dönemdir. Çok yazıktır. Ama Rabbimiz Teala bazı kullarını bu ateşin içerisinde de yapmamaya kadirdir. Fitnelerden korumaya kadirdir. Aynı sahabe aslında yaşananlar gibi yaşatmaya da kadirdir ve bazı yaşayanlar da vardır. Allah saylarını arttırsın. Allah bize de onlara bağışlasın. Amin. Onun için bu hadis-i şerifler efendim bizlere yol gösterici rehberlerdir. Aynı ayet-i kerimeler gibi vahilerdir. Rabbimizden gelmişlerdir ve biz bunlara kesinlikle iman ediyoruz. Ama hangi hocalar efendim, şu hadis zayıftır, şu hadis mevzudur, şurası uydurma, burası batıl diye bu hadisleri elekleme kalkarlarsa Allah onların bereketini alır, hayrını söndürür ve hadis-i şeriflere hakaretten dolayı Allah Teala kendilerini cezalandırır. Bereketsizlikle cezalandırır. Başta ilimlerinin bereketini görmezler. Çünkü biz Efendimiz Hazretlerimizden böyle gördük. Biz Efendimiz Hazretlerine bakarız. E şimdi adam Efendimiz Hazretlerine bağlayayım diyor, ihvanım diyor, hocayım diyor. Ondan sonra bir şey konuşuyorsun diyorsun ki Efendimiz Hazretleri bu görüştedir. Bu işlere Efendi'yi karıştırmayalım hangi işe karıştıracağız? börek pişirilir mi karıştıracağız? yani hadisle ilgili bir konuda efendiyi karıştırmayacağız da. ne yapacağız? çamaşır bulacak işten Efendi efendiyi karıştıracağız. biz efendi hazretlerini dinimiz konusunda ilmimiz konusunda çünkü bizim efendi bizim Şeyh'imiz, bizim üstadımız yani hiç kimseye benzemiyor. çünkü biz çok insanlar gördük geçirdik bunlar ilmi evliya Allah'tan olabilir kerameti olabilir. şudur budur ama ilim, ilimde de bir ee, şey vardır, seviye vardır. O seviyede olmayabilirler. Ama ben de Abdüllerin her bakımdan zirvedir. Hafızlıkta zirvedir. İlimde zirvedir. Ecbirde zirvedir. Onun bilgi kadar hadisi kim mecberebiliyor? Binlerce hadis. Belki dünyadan çok hadis bilen insandır diyebiliriz. Yani biz zahiri ilimde kendisinden okuduk. Senelerce yanında yetiştik. Öyle o başkalarına benzemez. Dolayısıyla biz onu karıştırıyoruz her işte onu hakem kabul ediyoruz onun görüşüne başvuruyoruz onu kabul ettiklerini kabul ediyoruz hüccetimiz odur biz burada onu ayrı tuttuğumuz zaman hiçbir hakka varamayız, hiçbir doğruya eremeyiz onu şimdi sarıkla ilgili hadis-i şerifler sarıkla kılınan iki rekat sarıksız kılınan yetmiş rekattan hayırlıdır bu hadislerimin kaynağanı nedir? midir? sahiptir. Ama bakın bir alim şimdi yüz yaşlarındadır o. Sadır. Lübnan'da yaşıyor. Muhaddistir. Yüz binlerce hadis biliyor. Çok hadis alimidir. Şöyle velidir. Böyle şu müritleri var yüz binlerce falan. Beni alakadar etmez. Bu kişi buraya fax çekti. Efendi Hazretlerimize ki siz niye sarıkla ilgili Buhari'de de var ve vesairede de var hadisler? Sarık Resulullah sardığına dair, sardırdığına dair, hatta sahabı ekrandan bazılarının sarığının sarılışını kendisi beğenmediği zaman çözerek, ama bağlandığı gibi çözecek, birden çıkartmayacak başından, yani birden bozmayacak. Aynı sarıldığı gibi kendisi mübarek eliyle çözerek, tekrar kendisine Bağlayarak, Abdurrahman ibn-i olacak. Hak eda i'temme. Fe inni ha rablur ah böyle sar, daha güzeldir diye. Bu Bukhari'de vesaire kaynaklarda var. O zat şimdi bize fax çekiyor. Diyor ki, 70 rekattan daha fazla ettiğiniz hadisi zayıftır. Bunu rivayet etmeyin de, Bukhari'deki şunu rivayet edin. Adam sarığı kabul etmediğinden değil, sarığı kabul ediyor da, hadiste yol gösteriyor, hadis uleması diye. Bak o günden beri, bu ne demek istiyor bu? nasıl bu hadisleri bu zayıf görüyor nasıl bu hadislere efendim rivayet etmeyin insanlara anlatmayın diyor diye bütün irtibatını kesmiştir dolayısıyla biz bu konuda hassasız hangi hoca olursa olsun efendi hazretlerinden büyük hoca olamaz İlimde de olamaz ben bunda iddialıyım olamaz ve bu insan kadar da takva olamaz e ben de işte korkuyorum Resulullah'a iftiradan ya tövbe ya Rabbi ya Resulallah İmam Gazali iftira mı ediyor Abdülkadir Geyla iftira mı ediyor Taberani, Deylemi iftira mı? bunların hepsi hadis alimleri e onlardan daha mı takvası yok daha mı alimsin yok ne konuşuyorsun şu şöyle demiş bu böyle demiş e senin görüşünü aldığın iki kişi ama burada bir ittifak var bütün ulema meşahit bu hadisleri nakletmiş, kabul etmiş amel etmiş hatta dahasını söyleyelim hiç hadis kaynaklarında olmayıp da ehlullah'ın meşayhın bizzat Resulullah Efendimiz'den mana aleminde aldıkları hadisleri bile kabul etmişlerdi ki bunların kitapta da yerini bulamaya mesela Medine'de Çekeri Efendi Hazretleri vardı Allah şefaat menaileye 100 yaşında vefat etti Ravza-i Zehra'da. Büyük veli. Mükayyis Allah'ın neşterinden bütün dünyanın uleması, evliya sonu ziyarete giden efendimizlerimizi çok severdi. Efendimizlerimizi çok iyi icbar ederdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gömdüğü aslında o ayağını nereden kaldırıyor? Bizim efendimizleri oraya ayağını basıyordu. Onu gördükten sonra efendimizlerin hiç yandan Ayrılmaz. Medine'ye ne zaman Efendiler Hazretleri gitse o da onun yanına giderdi. Senelerce. He çok gideniz olmuştur. Bu büyük zata. Son devrinin en büyük velilerindendir yani. Muhammed-i el Buhari Hazretleri. Efendim. Bu insan oradan nakletti. Ha tabii ki bu kitapta yok mu? Var. Cevahirül Bihar'da var. Cevahirül Bihar kimin kitabıdır? yusuf Nebhani Hazretlerin kitabıdır. yusuf Nebhani artık bu hususlarda alem olmuş marka olmuş en büyük ulemadandır. O tabii çok evvel vefat etmiş. Ta Lübnan'a gittik. Lübnan'a gittik. Diyorlar ki hoca çok geziyorsun. Nereye gidiyorsun? Nasreddin Hoca'ya dediler. Senin karı çok geziyor dedi. Yalan söylüyorsunuz dedi. Niye dedi? Çok gezi biraz da bize uğrandı dedi. <gülüyor> Onun için şimdi bana diyorlar hoca geziyor. Hoca niye geziyor? Onu da sormuyorlar tabii. E peygamberlerin, velilerin kabirlerini geziyoruz. Lübnan'a gittiğim 3-4 gün kaldım. Ta yaylaların başında elyesa Aleyhisselam'ı bulmadım İlyas Aleyhisselam'ı mı bulmadım ne peygamberler bulmadım ben kabirlere geziyorum ulemanı evliyadan embiyanı himmet almaya geçmiş hususun ebani hususu gittik bulduk efendim mübarek büyük velilerden ta Hindistan'daki adama Resulullah rüyasında giriyor ve Hindistan'daki müzehde diyor ki benim diyor Hasanımı niye ziyaret etmedin Hasan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa eden şiirler yazan sahabeden Hassan ibn-i Thabit meşhur sahabi şair sahabi radıyallahu aleyhi teala o zat diyor ki ben diyor onun kabrin nerede olduğunu bilmiyorum ki ya Resulallah nasıl ziyaret edeyim diyor hayır diyor benim sahabim olan değil diyor bu zamanın son devrin Hasanı diyor onu ziyaret edeceksin diyor. Yani Yusuf el anlatıyor. Ta Hindistan'dan kalkıyor adam, Mekke'ye geliyorsun, onu kabrini ziyaret ediyor. Resulullah bana emretti. Rüyada ki bu zaten kabrini ziyaret edeceksin. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri hakkında, medhüsen hakkında, bu Vahhabi'yi çürütmek hakkında, bu ebni tenkiye ve şar fikirleri çürütmek hakkında o kadar eser yazmış yüzlerce Yusuf el-Efhani katasallahu ruhu. Ulemanın reislerinden onun Cevahirul bir isimli bir kitabı var Zekeri Efendi Hazreti oradan naklediyor diyor ki Evliya Allah'tan birisi tabi orada ismi de vardır benim için kalmamış olabilir kitapta var illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor diyor ki ya Resulullah bana üç, bir tane hadis-i şerif söyle ama hiçbir kitapta bulunmasın hiçbir ravi de araya girmesin direkt senden alayım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki sana üç tane hadis rivayet edeyim. Ya, o birisi istedi ya cömert Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç hadis rivayet ediyor. Mesela işte o hadisten bir tanesi ümmetimden birisi elinde tesbih zikrederken geçkinlik hali geldi daldırdı o şekil kaldı yarım saat bir saat her daim zikildedir. O daldığı hali hepsi zikirdir. İkinci hadis sana rivayet edeyim buyuruyor işte bin diye bir kahve vardır esas işte Araplar içiyorlar onu Arap kahvesi derler oradan o kahve kim içerse ağzına insanın çok güzel bir koku veriyor raiha veriyor melekler de biliyorsunuz kötü kokudan eziyet duyuyor iyi kokudan hoft oluyor değil mi soğan sarımsak meselesi için yasaklanmış yanımızda ağzımızda dişimizde bu görevli melekler de var onlar da çok eziyet çekiyorlar bu kötü koku meselesinden sadece cemaat meselesi değil yani ben siz diyorsunuz ki ben soğan sarımsa, Efendim nasıl olsa cemaate çıkmayacağım Veyahut yatsıdan sonra eve gidelim Karıyla da anlaşırız onu da yedirdim Ben de yerim ondan sonra Bir baş soğanı kırar yerim diyorsunuz da E şimdi tabi ki e, Haram değil Haram değil diyebilirsiniz Ama melekleri de hesap etmek Durumundasınız Çünkü insanların eziyet duyduğu şeyden Melekler daha çok Eziyet duyarlar duyuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem فإن e الملائكة dolaşını nasıl ki kahvede hoş bir koku var o koku ne yapıyor e, meleklerinde hoşlarına gidiyor kim o kahveyi içer diyor Estağfurullah o bu su ağzında kaldığı sürece melekler onun günahlarının mağfi için istifade ederler diyor. Bu ikinci. Bir hadis daha sana söyleyeyim diyor. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> amellerin amellerinin üstünü en teclise ve kadra halmişatim inde veliy min Allah dostlarından birinin yanında bir süt sağımı kadar hayvandan süt sağmak az bir zamandan kinayedir bir süt sağımı kadar azıcık da olsa bir velinin yanında oturmandır Allah'ın en sevdiği amel diyor o zat o zaman soruyor diyor hangine ömeğite yani, ister o zat veli olan diri olsun ister mezarda ölü olsun yani kabrinin başında da oturmak bunu Taha'cı Salih Efendi Hazretleri seneler evvel büyük veli Sefine-i Irakiyeden nakletti 15-20 sene evvel Efendi Hazretlerimizle beraber oturuyorduk sonra Efendi babamızın mezarında buluştuğumuzda orada rivat etti ona bak Zekeri Efendi Hazretleri bunu rivat ettiği zaman bu Yusuf'un Ebhani'nin kitabında var Cevahirül Bihar Efendim geldi dedi ki bunları yazalım, çoğaltalım bütün ikbana dağıtalım halbuki bu neyle sabit? hiçbir kaynakta hadde sena ile gelen bir hadis değil Evliya Allah'tan birinin bizzat Resulullah Efendimiz'i mana aleminde görerek ondan aldığı bir hadis-i e şimdi Mutin Arabi hadis hafızlarından da kendisi hakikaten hüffazdan sayılır diyor keşf kafadan hafaz acluni ki hadis üzerine kaynaktır o diyor ki muhiddin arabi bir hadisi rivayet ettiyse diyor, kaynak aramıyor çünkü hadis hafızlarından sayılır Yani kendisi hafız hadis hafızı hadis hafızı milyon hadis bilmek lazım milyon bir de onun ravilerinde bilirsen 4-5 milyonda isim giriyor araya devreye bilgisayar falan sapıtır yani Anlıyor musun? Şarjı mazı biterse kafayı yer, bir de kaydetmeden kapatırsın, hepsi gider ha. He. 4-5 milyon adam ismi biliyor. Milyonlarca hadis biliyorlar bunlar, hadis hafızları mesela. Muhittin Aleybazileri birisi itiraz etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alelen görüşüp de sonra adam. Açıkça bu hadis sizden midir, değil midir diye. Sorabiliyor. Görüşebiliyor. E şimdi sen benim aklım bunlara ermiyor. ya kardeşim aklın ermiyorsa bari dilin sussun. Dur dur konuşma. Ve izâ lemteral hilâle fesellim yi unâsin râvhü bil absari Ayın gecelerinde görünme sorunu yaşanıyor biliyorsunuz. Her senede o olay çok çıkıyor. Ramazan mı bayram mı meselelerinde. O neden oluyor? Ay bir dakika iki dakika görülüp hemen kaybolduğundan bazı bölgelerde de e, sis ve bulut peyda olduğundan hele şimdi İstanbul gibi büyük şehirlerdeki havanın tamamen şeffaflığı kaybolduğunda pek görme imkanlarımız azaldı e şimdi diyor ki Allah dostları sen ayı göremedin gördüm diyenleri bari kabul et karşı tarafa da yalan söylüyorsun deme ben göremedim diye hiç gören yoktur dersen adama deli derler gören var duyan var ama hadi biz bıraktık diyelim rüyada olan hadis-i hadis, şerifleri biz kabul ediyoruz meşayihin aldıklarını ama öyle önüne gelenin rüyası değil ha böyle sapığın biri de çıkıyorduk Resulullah bana dedi ki sakalını kes ulan serseri Resulullah öyle der mi sağlığında uzak dedi de rüyada kes der mi şeytan girdi sana kes dedi e ama Resulullah'a şeytan giremez ama sen Resulullah'ın hilyesini bilmezsin şemalini bilmezsin her gelene Resulullah diyen öpersin onun için senin rüyanla alimlerin, velilerin, hilye bilen, şemai bilen adamların rüyası bir midir? Biz demedik ki her görenin her dediği haktır. Tabii ki burada kriterler vardır, şartlar vardır, standartlar vardır. E sabaha kadar adamlar, Ebu Talib'in Mekki Hazretleri, Kutül kulüp sahibi, İhya-ül ilk kaynağı. Onda öyle hadis-i şerifler geçiyor, diğer ulema bunları kaynaklarını bulamıyor falan konuşuyor, görüşüyor, bir şeyler bir şeyler. Rumyan sahibi diyor ki, ya diyor, sene 300. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin kurunu karniyetim En hayırlı asır benim yaşadığım asır saadettir, bir asır 100 senedir biliyorsunuz. Bunu tespitle nasıl yapılmıştır? Yine mucizeyle ben yeter olaraktan adamın birine duasında Sallallahu Aleyhi ve sellem sahabeden birini karnen bir asır yaşa demiştir. Adamın ömrünü hesap ettiklerinde adam 100 sene yaşay bölünce anladılar ki bir asır. 100 senedir Bu da hadis-i şerifle sabittir Çünkü adam 100 sene yaşamıştır En hayırlı asır benim içinde bulunduğum asır Yani ben benim bulunduğum Doğduğumla beraber bu 100 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu 100 sene yaşamamıştır ama o asırdır Ondan sonra onları takip eden ikinci 100 sene Tabi'in tabakası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Görenleri görenler Cemaleddin'in, ondan sonra da onları izleyenler, teba'i tabin tabakası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenleri görenleri, görenler. Du'alime râdi velime râhman râlimel râhman. Beni görenemiz de göreni görenemiz de göreni göreni görenemiz de. Görene, görene. Ha bu tabakalar böyle teşkil ettiği zaman E tabii ki sahabe Ebu Nuhre gibi zatlar E tabiin işte Hasan-ı Basri gibi, Veysel Karani gibi zatlar işte, Tabi İmam-ı Azam Efendimiz de tabiindendir. Hz. Ali Efendimiz'i görmüştür ve sahabeleri görmüştür. Tabi dediğimiz de işte İmam Şafii gibi, Ahmet İbn Hanbel gibi tabakalar da efendim, tabiindir. Sahabeyi görenleri görmüşler. Böylece o bu asırda bulunan insanların verdikleri kaynaklara itibar etmeyeceğiz de şimdi senin gibi düttürü ü Leyla neydi belirsiz bir profesörlükten diploması almışsın, altına prof yazdırmışsın diye sana mı inanacağız? Seninle önüne inanacağız Resulullah'ın Buhari hadisiyle en sağlam kaynakta en hayırlı asırlar olarak gösterilen asırların ahalisinden daha mı iyi bildiğini zannedeceğiz yani ve dolayısıyla adres bellidir İşte bu talim Mekke'yi anlatıyor Kutürkülük'te bunca hadisler var diyor ki İsmail Akkazleri Mekke'nin dağlarında ot yeyip ibadet etmekten bütün vücudu sarı olmuş sabahlara kadar uyku yok Sırf yemeği ot ve ibadet. Koca Ebu Talib-i Mekki. Bunlardan daha mı takvasınız diyor. Bunlardan daha mı çok Allah'tan korkuyorsunuz daha. O hadis şöyle, bu hadis böyle. Efendim hadisleri elekleyerek derken, ki ya çok takva varmışlar Resulullah'a iftira olacakmış. Tövbe ya Rabbim. Sen kendi kafandan bir şey uydurursan tam iftira olur. Sen de gidip de yarın patlıcanın fazilette hakkında bir hadis çıkartma yani şimdi. Böyle bir şey hadis olmaz, uydurma olur. Ama... Manevi alemde görülenler biz onda kabul ediyoruz ama onda bırak. Zaten kitapta kaynağını gördüğünüz şeyleri nasıl geçiştireceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelen rivayetlerle nasıl aval etmeyeceğiz? İşte efendi adlarımız asrın imamı, 15. asrın müceddi bu son 100 senenin tecdit eden, bu yolları parlatan, bu e, bozulan e, bidatler, hurafeler karışan e, efendim dinimizi tekrar taze haliyle, berrak haliyle ortaya çıkaran zat Allah başımızdan eksik etmesin e işte müceddit, müceddit arıyorsun her yüz senenin başında her yüz senenin başında diyor dikkat et aleyhü aleyhü. bu Ebu Davud hadisidir bu İn her 100 sene her yüz senenin başında Allah gönderir. Müceddid diye bilirim ki emr meselelerde yeniden bir açılıp yapan ve bidatları kaldırıp sünnete yeniden rayına oturtan bir zatı Allah mutlaka gönderecek kıyamet kopuncaya kadar. Hazreti Mehdi de tabii bir yüzün başında gelecektir. Geldiği baş yüzün başında zaten de olacaktır. Ondan sonra da dünyanın zaten ömrü bir daha de tahammül edecek kadar yaşamayacaktır. Dolayısıyla 1427'deyiz. Geriye döndüğünüz zaman ne var? 25 sene çeyrek asır geçmiştir. 15. asırdan, şu anda Hicri 15. asırdan çeyrek asır geçmiştir. Bu çeyrek asra baktığınız zaman, bunun başındaki vardır? Ha tabii ki eskiden bu kadar ulema evliya isimleri duyuyorsunuz Osmanlı'nın son zamanlarında. Fakat bunların hiçbiri bu çeyrek asrın başına, Kavuşmamışlar biz. İşte efendi babamız Ali Hadis Efendileri dahil dört becet müstüce evliyaları da işte efendi, dahi, Evliyanı, efendi yetiştiren zat dahil 60 senesinde vefat etmiştir. 60 senesinin buradan 46 sene, değil mi? 46 sene geçmiştir. Halbuki 15. asır 27 sene evvel başlamıştır. Mücettek olma vasfında ne aranıyor? O 100 senenin başında sağ olacak, vazifede olacak ve İslam'ın yayma tebliğ ve davet görevini üstlenmiş olacak. O vasıf olmadıktan sonra olmaz. E yani baktığınız zaman son 27 senede de diğer bütün alimlerin velilerin vefat ettiğini görürsünüz. Hep 58, 59, 60, 61, bütün Osmanlı'daki son devir çoğu gitmiştir. Ama şu an efendi babamızın buyurduğu üzere benim vefatımdan sonra Mahmud'umdan şeriat canlanacak. <Gülüyor> efendi babamızın, Halayetler Efendi Hazretlerimizin sözüdür bu. Hatta müritlerinden birine efendim dağlara çekin, hiç şehre inme, ne zaman Mahmud'umdan ortalık İslam canlanır o zaman inersin dediği. O zat kendisi bana anlatmıştır. O da vefat etti tabi 80-100 yaşlarında. Dolayısıyla şimdi bu müceddit zatlar, bu büyük zatlar bunların sistemi, bunların düzeni, bunların bize öğrettikleri talimi, terbiyesi bize yeterlidir biz başkalarına efendim bakacak veya başkalarından etkilenecek değiliz Allah bizi bu yerlere senlere kapılmaktan muhafaza etsin Amin. çok ceryem var çok akım var yani hakiki söylüyorum şaşırırsınız bak onu bunu dinlersiniz şaşırırsınız sonra sizi toparlamak zor olur kaportayı dağıtırsınız ondan sonra gel tamir et hoca efendi beni aydınlatır mısın dersiniz ama hocanın da canı çıktı hoca da ne yapacak yani hoca da hasta biz de kim aydınlat, aydınlat, aydınlat. Kararmamağa baksanız da hiç aydınlanma lüzum kalmasa veya da efendim kabordayı dağıtmasanız da tamire lüzum olmasa bu yanlış görüşleri daha acaba ne diyecek bakalım diye dinlemeye merak etmeseniz de biz de sizi tasih etmek düzeltelim derken bu kadar vakitler geçirmesek diyorum ama yine de bakıyorum bizi dinleyen cemaatlara bile bu işler sızıyor. Efendim adına bağlı hocalar içerisinde bile bu sıkıntı yaşanıyor adam ikmanım dediği halde efendi hazretlerini ayrı tutalım bu işlerden ama bu hadislere inanılmaz diye biliyor. bu bizim tüylerimizi diken diken ediyor yani Da efendi sağ Allah başımıza eksik etmesin bu nasıl bir yön değiştirmedir yol bozmadır Allah muhafaza etsin onun için siz dinlediğiniz hadis-i şeriflere rivayetlere iman edin itikad edin kaynak sormayın bak bu kaynak sormanız tehlikelidir size bu kaynak sorma alışkanlığını verdiler bir de diyorlar ki sakın diyor hangi hoca okursa okusun diyor inanmayacaksın diyor mutlaka kaynak sor diyor peki sen sorduğun kaynağın ne olduğundan haberin var mı he soruyor bana bunun kaynağı ne ben de diyorum ki İbni abi Şeybe İbni abi Şeybe diyorum herif bana bakıyor böyle İbn-i Ebi Şeybe'ne haberin var mı senin? Yok. Musannefte, Musannef isimli eseri var. Şimdi Allah'ın Hoca Efendi Medine'de Allah muvaffak etsin inşallah. Takip ediyor o kitabı çok büyük basacak inşallah. Bizde eski baskıları var. İbn-i Ebi Şeybe. Bu ne büyük bir kaynaktır. Şimdi Berat gecesinde hani bir dua yaptırıyoruz size ki Ya Rabbi beni divanda şakî bedbaht mahrum yazdıysan. Hani Arapçasını okumuyor musunuz? Allah'ın kürteki defteri şeqiyenem vahrumenem ve turuderem mukattarani aleyh fi rizk. Değil mi? Okutuyorduk onu size. Ya Rabbi Fazl-ı Kerem'inle şekavetimi, bedbahtlığımı, rızık darlığımı, fakirliğimi sil de beni senin e, nezdindeki öbür kitapta lev-i mafuzda hayırlara muvaffak Said Bahtiyar rızkı bol kullarına ilhak eyle. Böyle bir dua yaptırıyor size değil mi? Ha işte adamlar diyorlar ki mesela işte Vahabiler şunlar bunlar bu şimdiki adam olmaz böyle dua olmaz diyor niye olmaz Ya diyor Allah'a böyle pazarlık yapılır mı diyor öyle yazdıysan şöyle yap şöyle yazdıysan sabit kıl kötü yazdıysan iyiye çeviriyoruz. İyi iyi yazdıysan oradan ayırma diyoruz yani bu duada ne var adam böyle şey olur mu diyor? kardeşim Allah ne yazdığını biliyor mu ben ne yazdığını bilmiyorum bilmeyince ne yapıyorum ya öyle ya böyle kötü yazdıysan şöyle yap iyi yazdıysan o da diyor ki kötü yazdıysa zaten iyi olacak hali yok senin. Duaya da lüzum yok diyor mesela. E serseriliğin lüzumu da yok yani. Çünkü allah Teala da buyuruyor ki duaya devam edin. La yoldul kolla illet dua. Resulullah buyuruyor ki kazayı kaderi bile ancak dua geri çevirebilir. E, sana da böyle bir tedbir vermiş. Duaya sarılıyor. E şimdi bu hadisin kaynağı yok diyor. Şu diyor bu diyor. Ben meşayihın dualarına itikat ettiğim için benim için sorun yok. Ama bu sefer bunlar itiraz ediyor bir de ben bunu arayarken bulurken nerede buldum bunu? İbni Ebin Şeybe'de. Kimin sözü? Hazreti Ömer'in bizzat duası tavaf yaparken. <gülüyor> Radıyallahu anh. Bunlar diyor ki bu meşayirin duaları şöyle yanlıştır ve tövbe ya Rabbi. Hazreti Ömer'in duası bizzat tavaf yaparken. Kaynak kaynak. Yazdım Şaban isalesinde zaten diyorum. Berat gecesi dualarında kaynakların hepsi var. İbni Ebin Şeybe diyorum şimdi ama böyle bakıyor. O da kim? peki senin bana kaynak sormaya ne hakkın var İbn-i Ebi Şeybe diyorum hiçbir şeyden haberin yok peki ben sana bu kaynağı söylesen Fuzuli olmuyor mu şimdi İbn-i Ebi Şeybe kim biliyor musun Buhari'yi duydun mu Buhari'yi biliyor musun Kur'an'dan sonra en sağlam kitap Buhari'nin hocası ve Buhari'nin ne kadar hadis aldığı adam İbn-i Ebi Şeybe sen ilk kitabı Buhari mi zannediyorsun Buhari'nin yüzlerce binlerce şeyhi olduğunu, hocası olduğunu biliyor musun? İtikadınıza mukayyet olun. Bir hadis-i şerif size rivayet edildi mi? Efendim, kim rivayet ettiğine bakın. Eğer ehli sünnet ve cemaat bir alimse güvenilir. Ha adam sapıktır. Böyle alimler var. Sapıktır Allah muhafaza için. E, e, tabii ki adam şimdi ilahiyattan proftur, dosttur ama sapıktır. O zaman onun rivayeti sorgulanır öyle mi sorgulanır adam mesela diyor ki hadis şerifte vardır diyor kadın geldi diyor e, imam olmak istedi diyor Resulullah da onu milletin başına imam etti diyor e şimdi tabi böyle bir şey e, herkesin kafasını dondurur e, bu adamın yaptığı böyle bir rivayette hadis vardır diye buna itibar edilmez çünkü cumhuramu muhalif kimsenin bilmediği bir şey şaz bir rivayet yani hiç amel edilmemiş bir nokta İslam aleminde hiç bir yerde görülmemiş bir mesele. Yani biz şimdi kadınları safın arasında sokma çalışıyorlar. Bu imamlığa geçirdi yani. Bu imamlığa geçiriyor. Bu da profesör. Ha ben şimdi, ben geliyorum size her hadis diye duyduğunuza inanın. Ehli sünnet vel cemaat bir alimse, veyahut ehli sünnet vel cemaat olduğu sabit bir alimin ise kitap, o zaman daha buna kaynak sormayınız. Yani lüzum yok çünkü onlar süzgeçten geçirmiştir. Size yanlış bir şeyi nakletmezler. Şimdi bir hadis-i şerif tarifat edelim. E bu oraya da, okudum hadis-i şerif. Yakındır diyor. Aman dikkat tehlike var. Te bu Sizi saklayacak, barındıracak, başınızı sokacak yuvalar bulamayacaksınız. Allah Allah. Bu tehlikedir arkadaşlar. Bu hadis-i şerif okundu bugün. Ben bilmiyorum niye bulamayacaksınız ya bu zelzeleler onları yıkacak diyor yakındır diyor pek yakındır diyor zelzeleler evlerinizi yıkacak siz yuva bulup da kafanızı sokamayacaksınız diyor bu acayip bir şey ha bunlara mucize olmadı mı olmuyor mu ha Pakistan'ın durumu ne yüz binlerce kişi gitti ya Ev yok bir şey yok. Bir de karla da kaldılar dağların başında. Kafadan çok açık yer bulamadılar ya. Bir de çadır yollamışlar. Onlar da yazlık çadırı yollamışlar. Yazlık çadır ne yapacak orada dağın başında adama? Vela devabbe tebnihu fi esfarikum yolculuklarınızda üzerlerine bineceğiniz, eşyanızı nakledeceğiniz, taşınacağınız veya eşya taşıyacağınız vasıtalar da bulamayacaksınız diyor. O da Ya Rasulallah diyorlar? Tührik ve sava'i Öyle fırtınalar olacak ki diyor, yıldırımlar, yıldırımlar da arabanızı, aracınızı neyse, efendim, uçağı bile yıldırım ne yapar? Uçağı bile yıldırım aşağıya girir. Hiçbir vasıta, sizin maksadınıza ulaştıramaz, onları da yıldırımlar çarpacak diyor. Demek ki büyük afetler, büyük felaketler. Görüyorsunuz dünya devamlı bunlarla çarpışıyor. Ve evvelki tarihlerde hiç aslanmayan kasırgalar. 180-200 kilometre hızında kasırgalar. Vinayetleri sahillerden kaldırıyor, götürüyor. Yüz binleri, milyonları ellerinden barklarından sürüyor, sürüklüyor. Duyuyorsunuz değil mi bunları haberler? Allah tabi vatanımızı, İslam vatanlarını bu türlü afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Allah. Muhammed Mustafa'nın buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Çıktı mı bunlar? Çıkıyor mu bunlar? Zelzelen yüzünden yüzbinlerin, milyonların evsiz kaldığını görüyor musunuz gözünüzle? Ya Şu doğal afetler, felaketler Şu kasırgalar, boralar yüzünden İşte daha yakın tarihte işte Amerika'nın başına gelenler vesaire Eyaletler, vilayetler Kaptu koptu ya Milyonlar gidiyor ya Ev, ev bak kalmıyor Araba da yok, bir şey de yok yani O rüzgarda araba gidebilir mi? O fırtınada hangi vasıta seni taşıyacak? İki kilometre gidiyor ya alır vur seni arabanla beraber karşı dağın. Durum bu. E Bunlar mucize-i nebeviyedendir sallallahu aleyhi ve sellem. Beyan ediyor. Hep beyan etti bunlar. Şimdi bir hadis-i şerif daha. Burada rivayet ediliyor. İbn-i Mesud olayallahu ta rivat. Bu da çok yani hakikaten acıklı bir hadis-i şerif. Ama başımıza geldi, gelmiş olması gerekiyor. İkrarı saati kıyametin çok yaklaşmasının belirtilerinden olarak en yusalle 50 nefsen la yakbulu ahadim 50 kişi toplanıp namaz kılacak bir tane kabul olan bulunmayacak diyor. Şimdi burada tabii bundan da beterleri var ama o daha gelmedi. Ama bu gelmiş olabilir. Bunu çünkü bu zat ta 200 sene var bu kitapta şu anda yaşanan alametlere sokmuş bunu. İki sene evvel. Şimdi haydi haydi yaşanıyor olması gerekiyor. Perzenci Hazretleri. Bu hadis-i şerifi Ebu Şeyh ediyor. Yani elli kişi namaz kılacak, birinin namazı kabul olmayacak. Ha neden? Nedeni söylüyor. Tabi hadis-i orada beyan etmiyor. Aşağıda mana verip Şartlarını ve mükünlerini yerine getirmeyecekler diyor. E Allah Teala da namaz kılın da nasıl kılarsanız kılarsanız kılın buyurmadı ki. E kıyûmu hakkıyla kılın buyurdu. Ve namazlarını koruyanlar. Hâfizû namazları muhafaza edin buyurdu. Kılın buyurmadı ki. Hep namaz haberinde sallu. Kur'an-ı Kerim'de sallu diye namaz kılın diye bir emir göremezsiniz. Ya ikame edin. Yani çadırın direğini dikerekten çadırı ayakta tutar gibi namazı hakkını vererek ayakta tutun manasında ya da hafızu koruyun muhafaza edin şeklinde emirler gelmektedir onun için kabul olunmaması da çok doğal şartları yerine getirilmesi geçen cuma bir yerde namaz kıldım tabi de arkada kıldım mahvelde kıldım mesela Hocam e, hoca ben sen de namaz kılarken el alemi mi gözetledim demeyin tabi şimdi ben orada oturuyordum yani Tesbih okuyorum Cuma'dan sonra 7 Fatiha, 7 İhlas, 7 Felak, 7 Nasıl var? Onlar eskiden burada yaptırıyordum. Onları okurken bakıyorum. Allah Allah Allah Allah Pah! Bir kılmaları gör. Ne oldu ya? İki rekat kılamazdım herif. Sünneti kıldı, zuhrahını kıldı. Vakti sünnetini kıldı, çıktı gitti. ama bütün kâğı böyle kardeşim var 200-300 kişi yavaş kılan birkaç tane var o da dede yani kınamıyoruz mu o da şey bozuldu lastikiyet bozuldu biliyor musun? çekmiyor o da böyle zor iniyor kalkıyor o da şey gibi olsa gençler gibi zıpkın gibi gidecek yani namaz gitmiş kardeşim dedim eyvah dedim eyvah ya rasulallah Vay ümmetin haline şu namazları görse. Görmedi mi? Nasıl gördü adamı? Namaz kılarken bir hadis-i şerifte tavuk tane toplar gibi diyor. Karga leşi eşer gibi diyor. Hadis-i şerifteki tariflere bak. Karga leşi eşerken gagalıyor ya beni. Aynı ya namaz aynı kılıyor. Böyle kılıyorlar böyle. Allah Allah. katmadan kalkmadan kötülüyor aşağıya. Arada durmuyor. Kavme yok. Celse yok. Kavme ne? Rukudan kalkıp dildik duracak. Arkadan bakan onu kıyamda sanacak. Rabbeni alekeli hamdi oradayken diyecek. Bu Rabbeni alekeli kavgarken e, hamdide inerken söylüyor. Ortada hiçbir şey yok. İki secde arasında o kadar oturacak. Beli doğrulacak. Hareketleri sikunet bulacak. Arkadan gelen ona tahiyyatta oturuyor zannedecek. kadede de sanacak. Tadil erkan. Macip diyen var, farz diyen var. Ama tadil erkansız kılınan namazın iade edilmesi gerektiğinde de ittifak var. İttifak var. O adamı gördüğü zaman kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? E Korkmuyor musun be adam dedi ona. O namaz kılana dedi. Lehmitte alâhaza sen bu şekilde namaz kılarken ölsen, bu namazı düzeltmeden ölsen ne hükmedeğimin ümmeti yav Kıyamet günü sana benim ümmetimden demleyecek dedi. Başka bir hadis-i şeriminde Ema <gülüyor> taqaf ala az alem ta ala gayri millet Muhammedin sallallahu aleyhi ve Bu şekilde namaz kılarken ölsen sana sen muhakkak ki Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem dininin dışında ölmüş olacaksın. Yani kafir olmuş olacaksın. Kılmayanı söylemiyor kılana söylüyor kılana söylüyor kılmayan hiç konuşmuyoruz okuduk baştan bay o namaz kılanların haline kılmayanlar zaten mevzu dışında onlar konuşmanın haricinde onları konuya katamıyoruz zaten o kılanlardan bahsediyoruz ki e namazlarından gafil vaziyette ta abdestten taretten, gusülden başlarsan o namazın başından namaz halada başlıyor affedersiniz oradaki temizlikten başlarsan bir de şartları rükünleri dışındakileri içindekileri bir, bir zaman anlattık haftalarca sohbet ettik yeni bostada değil mi o zaman namazla ilgili 5 tane kaseti var onun neler anlattık mesela ama amel hemen unutuluyor İlla hocalar ara sıra mutlaka tembih etmeleri lazım hep aynı konuyu konuşuyor derler diye çekinmemeleri lazım Yine aynı konuyu tekrar tekrar söylemeleri lazım. Allah İhsan de hocamıza rahmet etsin. Amin. O mübarek adam kafamıza cemaatin vura vura vura vura vura vura. Bu millete tadil erken müessesesine çok büyük hizmet oldu. Ya bu şimdi rahmet istiyor mübarek adam kabrinde. Allah bütün ümmetin sevabını ona orta, ortak etsin onu. Ne kadar vazetti etti bu konuyu ya? E tabi mektubatta var Ama Rabbin mazelerin çok üzerinden duruyor. Ölmüş sünneti der ki yaşatana diyor yüz şehit cevabı vaat ediliyor. Ben temeksigem sünneti önde fesalübet. Felolümüş sünnetime sarılan, Efendim, mene hayat sünneti Benim ölümümden sonra sünnetimi canlandıran beden nimet nafsu da var. Yüz şehit cevabı vardır. Buyruluyor da İmam Rabbani diyor ki bir sünnet öldürülmüşken onu diriltene bu müjde veriliyorsa ya tadil erken gibi diyor 400 sene evvel. 400 küsur sene evvel diyor bunu şimdi diyor tadil erken öldürüldü diyor. Bütün millet patküt namaz kılmaya başladı diyor. Bunu yeniden canlandırılsak diyor. Bu bir vacip bir farz olarak değerlendirilmesi durumunda kaç yüz şehit sevabı eder diyor. E Bunlar düşünmek lazım. Onun için 50 kişi kılacak bir tane kabul olan olmayacak. Doğru mudur? Doğrudur. Var mı öyle camiler? Var mı öyle cemaatler? Ne 50'si ne 500'ü? 5000'i da dağılır da biri kabul olmaz Beş bini daha olur Kabul etmez Mevla ya Mevla Teala nasıl kılarsan kıl O da diyor ki ya kabul etmezse etmesin de Tövbe ya Millet diyor caminin kabusundan geçmiyor Meyhaneden çıkmıyor Ben geldim yakılıyorum kılıyorum da beni de kabul etmeyecekmiş Ne yapayım diyor ben diyor Bak sapığa bak sapığa bak Böyle sapıklar da var ha Tövbe, Tövbe ya Rabbi ya Resulallah Sen ne muhtaçsın Allah mı muhtaç o namazı kılıyorsun da Allah'ın kasasına kesesine haşa bir şey mi veriyorsun Rabbim zarardan kardan münezzehtir senin benim namazıma ihtiyacı yoktur ya doğru kılın ya da kılmayın demiyorum ya doğru kılın İkincisi de aynı doğru kılacaksınız kardeşim doğruyu öğrenmek zorundasınız ben burada her şeyi her dakika anlatamam ki ama bunun çok şartları var Allah bize bereketli vakitler versin inşallah evet. tabi bu zamanımızın belasıdır aslımızın en büyük felaketidir bu kabul olunmama tehlikesidir ama başka bir hadis-i şerifte gördüm Gümüşhane ve bir eseri var Ramuz değil daha başka bir eserinde hadis-i şerifte diyor ki ahir zamanda diyor tabi şimdi o zamana daha gelmedik diyorum ben ahir zamanda diyor ezanlar okunacak kahmetler getirilecek camiler cemaatle dolacak bin kişiyi burada elli diyor o hadis-i şerifte bin kişiyi aynen saat mescitte saat tutacak da içlerinde bir tane müslüman bulunmayacak diyor ha, o daha gelmemiş diyorum ben şimdi de ufak tefek kanbersiz düğün olmaz şimdi de camilerde bulunuyor da öyle bin kişinin olduğu yerde bir tane müslüman bulunmayacak zamanı henüz gelmemiş ama bu vaziyet oraya doğru gidiyor canı cemaatleri namazdan çıkıyor. Kur'an'ın bir hükmüne itiraz ediyor. Bu zamanda da bu olur mu diyor. Ayet hadis okuyorsun dinlemiyor, inanmıyor. Hadi gidişine diyor. Helal bilmiyor, haram bilmiyor. Tabii ki bunda iman diye bir şey kalmıyor. Ama bu şu anda varsa da azınlıkta ya Ali Haydar Efendi babamız kattesallahu sirru Fatih Camii'ne giderdi de ne, ne mübarek adam ne cesaret ya bastonu da kaldırdı böyle. Millet namazda seyzeye <gülüyor> yatmış. Anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı derdi. Bu da ne cesur adammış ya. Dünyaya meydan okudu tek başına ya. Anlı secdedeki kafirler. Olur mu böyle şey? Olur. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Lubbe talinin Kur'an. Kur'an nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet ediyor. Okuma beni Allah belanı versin diyor. O hastayı ihtiyar tekinden sağlar gibi biraz daha otursun otursana diyor zannediyor. O devam ediyor okuyor. Halbuki Kur'an'a lanet ediyor. E bunun sebebi nedir? "Kendi sahibi leşimin sıyavle diyorlar. Nice oruç tutanlar boşuna uykusuz kalıyor. Kendi kıyaminin için kıyavle şeyap. Nice teheccüde kalkanlar boşuna uykusuz kalıyor." Teheccüde de kalkıyor ya. Ama mesele ne? Adama hak hukuk meselesi geliyor. Helal haram meselesi geliyor. Miras meselesi geliyor. İşte orada ayet okuyorsun da o diyor ki böyle bir ayet olmaz diye bana zarar ediyor bu diyor. Bu diyor bana bilmem ne kadar maddi zararı var bu işin diyor. Bu miras meselesinin diye. Böyle Kur'an olur mu diyor. Allah bana zarar mı edecek diyor. Evet bu da teheccüd kılıyor yani. Paraya geldi mi de böyle inkar ediyor. Onun içindir ki kardeşim Şimdi o kadar bin kişilerde bir tane Müslüman kalmayacak zamanda değiliz. Elhamdülillah camilerimiz cemaatlerle efendim doluyor da diyemiyoruz ama cumaları doluyor diyelim. Müslüman da bol miktarda mevcut elhamdülillah. Allah sayılarını artırsın inşallah. Allah sayılarını artırsın. Ama velakin lakin mutlaka Müslüman diyenler de İslam'ı muhafaza etmenin yollarını öğrensinler. Kendilerini dinden çıkaracak tehlikelerden sakınsınlar. Ha o zaman daha gelmedi. Allah bizi o zamana bırakmasın. Amin. Camit olacak da bir tane Müslüman olmayacaksa öyle zamanda yaşamanın üzümü var mı? Allah bizi o zamanlara bırakmasın diyoruz. Çoluk çocuğumuzu da bırakmasın diyoruz. Amin. Allah vatanımızı da İslam da imansızlıktan, inkardan muhafaza etsin, şirkten muhafaza etsin. Allah bütün kardeşlerimizle beraber İslam'ı hakkıyla yaşama muvaffak etsin diyoruz. Biz dua diyoruz. Evet. Şimdi bu hadis-i şeriflerle birlikte bu bahiste önemli bir hadis-i şerife geldik. Ancak uzundur. Tabi bu hadis-i şerif Selman-ı Fariz Hazretlerine ibadet ediliyor. Herkesin dinlemesi lazım ama bayağı uzun bir hadis-i şeriftir. Haftaya inşallah yani kaçıran yanar, üzülür yani. Resulullah Kabe'nin halkasına tutundu veda haccında size kıyamet alametlerini sıralı sayacağım dedi şimdi ama hakikaten başımıza gelenlerin bir özeti yaşadıklarımızın tümünün fezlekesi olan uzun iki rivayet ayet var burada onları anlatacağız önceki hafta inşallah Allah bir mani vermezse Merhaba nur merhaba Merhaba ceddel Hüseyin, merhaba يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا